saadet diye nitelediğimiz en kıymetli çağda yaşayan sahabe-i kiram Resul-i Ekrem'i gören hayatını onunla birlikte sürdüren onun sünnetine ve vahyin inişine şahit olan Bahtiyar insanlar bir de Hz Peygamber'e daha yakın olanlar var onunla aynı haneyi paylaşan kendisinden bir parça olan ismi daima onunla anılan kıymetli insanlar. Resulullah'ın dizinin dibinde nebevi terbiyeyle yetişen, onun sevgisine, ilgisine, duasına mazhar olan ve ondan ümmetine yadigar kalan ehli Beyt. Peygamber efendimize yakınlıklarıyla ümmetin gönlünde ayrıcalıklı bir konuma yerleşen ilmi, ibadeti, züht ve takvası, üstün nitelikleriyle inananlara öncülük eden bu saygın aile fertlerini konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülgün Uyar. Düşüncenin özü başlıyor. Gülgün Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Elif Hocam merhabalar. Nasılsınız? Çok şükür sizleri gördük, iyi olduk. Biz de evet. sizi gördüğümüze memnun olduk hocam. Sizi, şahsınızda dinleyicilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız sizinle, ehli beyt konusunu konuşacağız. Ehli beyt aslında kelime anlamı olarak ev halkı demek, ama İslam tarihinde Peygamber Efendimize nispet edilerek artık özel bir kavram haline gelmiş bir kelime, ehli beyt kelimesi. Ayet ve hadislerde de ehli beyt şeklinde kullanımına rastlıyoruz biz. Ancak bunun kapsamıyla ilgili bazı farklı görüşlerde var. Buradan başlayalım isterseniz hocam. ehl derken biz kimi kastediyoruz? Bu kapsamın içine kimler giriyor? Evet, tabii ki çok güzel bir soru ve can alıcı bir soru. Ee, önce beslememizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve saati ve Selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Evet, aslına bakarsanız tam da konuşmaya başlayacağımız nokta bu salavatın içerisine yer alan Ali Muhammed Evet, benim de dikkatimi kısmı çeşireceğim, orayı vurguladınız herhalde. Evet, özellikle vurguladım. Ee, bizim zaten ehli beyti e, bilmemiz, tanımamız, e, anlamamız hususu e, en önemli noktada. Bu selavat içerisinde yer alan Ali Muhammedi e, aslında öğrenmemiz demektir. Çünkü gün içinde hem namazlarımızın içerisinde e, salibarik dualarımızda zikrediyoruz. Hem de asırlardır Müslümanların Resulü Efendimiz'i anış biçimleri, salat selamlar içerisinde mutlaka Ali Muhammed yer almakta. Bu sebeple ehl ile Ali Muhammed'i tanımayı, anlamayı ve sevmenin bir konusu edinmeyi bu şekilde değerlendirmeliyiz. Başlangıçta belki sonda söyleyeceğimizi başta söylemiş olduk ama bir girizgah olmuş olsun. Evet, Ehl-i Beyt tabiri Kur'an'i bir tabirdir. Ahzab suresinin 33. ayetinde geçer. Ve bu ayet-i de allah Teala buyurur ki, Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden günah kirini yani riçsi gidermek ister, gidermeyi murad eder buyurulur. Ee, ve ehli beyt tabiri burada geçer ve doğrudan da Resul Efendimizin ailesine hitaptır. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde hitap edilen bir peygamber ailesi olmakla da e, bir şeref kazanmışlardır. E, bu şekliyle de düşünmek gerekir. E, tabii ki elbet kavramını kavramlaşmıştır sizin de söylediğiniz gibi. Ee, Elbette kullanıldığı dönemde yani Arapların o gün için ehli beyte ne anlam yüklediğini e, açıklayarak başlamak lazım. E, Arapça o, bilenlerin bildiği şekliyle beyt ev demektir. Ehil de o eve mensup olanlar e, anlamını taşır ve o toplumda bir e, kişinin ehli beyti olarak Kastedildiğinde o kişinin ev halkını ifade etmiş olur. Bu genel bir söyleyiş tarzı. Ee, Resul Efendimizin de Ehli Beyti dendiğinde o gün için e, tabii ki bu kastediliyordu e, ve fakat e, Kur'an-ı Kerim ve hadisler söz konusu olduğunda e, bu kavramın farklı şekillerde de e, anlamlar ifade ettiği e, görülmüştür. Ve Resulullah Efendimiz'in peygamber kimliği söz konusu olunca, tabii ki onun den bahsedilirken de bazı hususlar gündeme gelir. Ve Arapça konuşmayan toplumlar için özellikle ve Aslı Saadet sonrasında artık mutlak olarak ehl Beyt dendiğinde kimse kimin ehlibeyti Beyti diye sormaz. ...bizim için de böyledir. Biz ehl denince doğrudan Resul Efendimizin ehlibeyti i Beyti olarak e, algılarız. Bu da ıslah olma, kavram olma e, aşamasını ifade eder. E, evet Eyüp Ev Hocam, sizin söylediğiniz gibi e, mesele e, ehl-i kapsamında e, biraz söz konusu edilebilir. Burada da zaman içerisinde e, İslam dünyasında meydana gelen çeşitli sebeplerle mezhebi e, oluşumların bu kavrama yükledikleri anlam e, ve bu kapsam üzerindeki görüşleri bazı farklılıklar meydana getirmiştir. E, ve fakat e, bizim e, şöyle anlamamız e, uygun olur ehl Beyt, evet Resulullah Efendimiz'in ailesidir. Ailesi, eşleri ve çocukları yani hane halkından meydana gelir. Resul Efendimiz'in bir e, evinde geçen hadisede bu kavramı e, ehlibeyti bu hitabı e, zikrediş biçimi mevcuttur. Bu bize ehlibeytin e, o zaman için kazandığı anlam hususunda bir e, ipucu verir, bir delil teşkil eder. E, hadisede şöyledir. E, Müslim'de geçen, Fezailü'l-Saide'de geçen bir hadis-i şeriftir. E, ve burada e, Hazreti Ayşe'den nakildir. E, ayrıca Ümmü Seleme Validemiz'den de bir e, başka nakli vardır. Ve burada zikredildiği üzere bir gün Resul Efendimiz sabah kalkarlar. E, üzerinde siyah e, nakışlı yani siyah zemini olan üzerinde de nakışlar olan bir e, abası, e, cübbesi, hırkası vardır. E, ve yanına... Ee, Hz. Fatma gelir ee, ondan sonra Hz. Fatma'yı e, bürdesinin hırkasının içerisine alır ee, işte Hz. Hasan torunu ki o zamanlar küçük yaştalardır Hz. Hasan gelir onu da hırkasının içerisine alır sonra Hz. Hüseyin gelir onu da yine e, hırkasıyla e, bürdeler e, en son da Hz. Ali gelir e, Hz. Ali'yi de e, abasının hırkasının içerisine e, sarmalar. Böylece tek bir e, abanın, hırkanın içerisinde beş beden olurlar. E, ve o sırada da Rasulullah Efendimiz biraz önce zikrettiğimiz Ahzab suresinin 33. ayetini okur. E, ve işte benim ehl beytim der, buyurur e, ve bu noktada, bu hadise, bu hadis artık malumumuz bazı ayetler içinde geçen bir kelimeyle anılır. Tıpkı biraz önce söylediğimiz ayet-i kerimenin Tathir ayeti olarak anılması gibi. Bu hadis-i şerifte Aba hadisi, Ali Aba hadisi olarak anılır. Ve e, Ali Aba denir artık e, bu ehli Beyt'e. Yani Aba Ali, Aba Ehli. Ve e, yine e, söyleyişlerimizde Arapça ifadeyle Hamse-i Aba, yani Ali Aba Beşlisi, ya da Farsça söyleyişle Pençe-i Ali Aba, Ali Aba Beşlisi şekliyle anılır olmuşlardır. İşte bu noktada e, biz ehli Beyt'in, ee, nüvesinin, nüvesinin, e, çekirdeğinin e, bu şahıslardan oluştuğunu e, ifade ederiz. Yani bütün kapsam e, değerlendirmelerinde mutlaka çekirdeğinde e, bu kişiler yer alır. E, validelerimizle ilgili eminim dinleyicilerimizin de zihninden geçiyordur. Ya ezberci tahirat peki nedir e, diyerek... Ee, biraz önce söylediğimiz gibi Ümmü Seleme validemizle, e, den nakledilen yine bu, bu hadisede... E, ...Ümmü Seleme Validemiz de sorar ben de onlardan mıyım, ben de değil miyim şekliyle. E, Resul Efendimiz ona sen e, hayır üzeresin e, ya da o değişik şekillerde tercüme edilebiliyor ifade. Bulunduğun şekil e, hayırlı bir haldir e, şeklinde bir e, ifadeyle ona hitap ediyor. E, tabii ki toplumun e, genel anlayışına göre herkesin ailesi için söz konusu olduğu üzere ehl-i eşlerde e, eşler de e, yer alır. Ancak, Hocam hatta bazı görüşlerde sadece eşlerinin e, ehl beyt olduğunu evet, ifade bu çok edenler sınırlı. de var. Evet bu çok sınırlıdır. Yani kapsam tariflerinde bunlar sayılır ama e, sadece eşlerinden oluştuğu e, tar, e, kapsam tarifi yani çok az kişi tarafından benimsenir. E, bu da revaç bulmamıştır. Yani ehli sünnet içerisinde de e, tabisi yoktur. Çünkü Ayet-i de genel olarak kasıt olduğu için Ahzap 33'te e, bunlar daha sonra oluşan mezhebi e, kırılmalar, görüşler sebebiyle biraz savunmacı yaklaşımla e, bir hasrediştir e, diyebilirim en sade biçimde. Şimdi Ezvarcı e, Tahirat'ın e, Ehlibeyt'ten oluşu e, e, safhasında şöyle bir ayrım vardır. E, e, eşler nikahla bir kişi arasında yani e, eşler arasında nikah bağı o, o akrabalık, akrabalık demeyelim de o sıhriyeti oluşturur. Ama nikahın son bulması da. Olabilecek bir şeydir. Eğer tarak olursa son bulan bir durumdur. Ama diğer türlü ehli beyt yani Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin içinde bulunduğu bağda kesilen bir nokta yoktur. Diğer taraftan ise ezvarcı tahiratın konumunun... ...çok hususi olduğunu ve onlara has olan bazı özelliklerin de başkaları için geçerli olmadığını bizim çok iyi bilmemiz ve anlamamız gerekir. Çünkü Ezvancı Tahirat, muhat Müminin, annelerimiz, validelerimizin konumu, bizim nezdimizdeki konumu ayet-i kerimelerle bildirilmiştir. E, ...hata yapmamak için bakacağım ayet numarasına. Ah, Ahzab suresinin 32. ayetinde buyrulur ki, e, Ey Nebi'nin hanımları, nisası, e, siz diğer herhangi bir hanım gibi değilsiniz. Siz farklısınız. Şimdi bu farklı oluşun cevabı ise, e, açıklaması ise diyelim... Bir diğer ayet kerime de zikredilir. O da Ahzab suresinin 6. ayetidir. Burada buyrulur ki peygamber müminlere öz nefislerinden daha yakındır. Eşleri ise müminlerin anneleridir. İşte zaten biz ümmahat müminin ifadesini yine Kur'ani bir şekilde almışız. Ve bu şekilde en e, mutena bir e, hitapla zaten e, dilimizde zikrediyoruz. Onlar bizim annelerimizdir. E, peki annelerimiz oluşu öyle hani bir büyüye, e, bir peygamber eşine e, hitaptaki e, bir taltif midir? Hani... Günümüzde de yaşı ileri hanımlara, beylerin ya da diğer hanımların böyle hitapları vardır. Anne diye hitap edilir. Herkes birbirine bu şekilde bir hitabı layık görür yaşına göre, kıdemine göre. Ama böyle midir? Hayır böyle değildir. Bunun hukuki bir bağlılığı vardır, bağlayıcılığı vardır. Bu da Ahzab suresinin 53. ayetinde bize bildirilir ve denir ki Peygamber hanımlarını, eşlerini, sizlerin ondan sonra yani Peygamberden sonra nikahlamanız haramdır, yasaktır. Nikahlayamazsınız. Bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Şimdi Fok hanımın bazı sonuçları ortaya çıkmış. Yani e, halbuki helal dairesinde midir? helal dairesindedir. Yani peygamberin eşi de e, e, nikahla bağlanır, talakla ayrılır ve serbest olduğunda e, herhangi bir kişinin nikahına geçebilir. Ama böyle değildir. Peygamber efendimizin e, eşleriyle kimse, e, yani böyle bir şey aklından geçiremez diyemeyeceğim çünkü bu yasaklanmıştır. Geçirmemesi gerekir. Geçirmemesi gerekir, geçiremez ve böyle bir nikah olamaz çünkü Anne hükmündedir. İşte bu anne oluş vasfı ve Resulullah'ın eşi olma hususiyeti Ezvancı Tahirat'ta son derece hususi bir konum kazandırıyor. Yani e, diğer ehli beytin içine katılmak veya katılmamaktan çok daha farklı bir e, nokta bu. E, bu sebeple e, konuyu böyle koymanın ben bu kapsamı anlama konusunda iyi bir işaret olduğuna, bu sonuca varıyorum yani kendi anlama çabamı içerisinde. Onun için e, ezvac-ı konusunda dikkatli olmamız lazım. E, dilimizi, hani bazı onlarla ilgili olumlu ya da bazı olumlu olmayan hususları içeren ayet-i kerimeler vardır, hadiseler vardır. Ya da onların İslam tarihi içerisinde, içinde bulundukları bazı hadiseler vardır. Bunlardan bahsederken de e, sadece belli ölçülerde, edep e, noktayı nazarından bakarak, dili muhafaza ederek... E, ...kelimeleri düzgün seçerek e, sadece konuları izah etmek gerekir. Aynı zamanda da gönlü e, muhafaza etmek evet, gerekir. Yani Saygı çerçevesinde... Ezberçi tarihata var. karşı böyle bir mesuliyetimiz vardır. Böyle bir muhafaza e, konusu bizim uhdemize yüklenmiştir. E, onun için ehlibeyt beyt e, kapsamı dediğimizde... ...biz e, bu hadisi şerifi bu noktada bir e, delil olarak alıyoruz. Ve e, şu hususta yine burada bir ayırt edici nokta taşır. E, Resul Efendimiz bir gün e, Mescid-i Nebevi'ye gelen e, zekat için getirilmiş hurma yığınından... ...Hazreti Hasan e, bir tanesini alıp ağzına attığında hemen onu alıp ağzından e, çıkartmıştır ve buyurmuştur ki biz Ali Muhammediz bize sadaka haramdır yani zekat anlamında kullanılıyor haramdır yani bu da değiştirilemez bir hükümdür onun için kendilerine zekat haram kılınan Ali Muhammed'in de kapsamı farklıdır. Ee, orada e, dede e, torunlarından bazılarına Resulullah Efendimiz e, bazı hisselerden, humus hissesinden yine Enfal 41'e göre, orada da zil olarak anılır Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah Efendimiz'in e, yakınları, akrabaları. E, bu şekilde pay vermiştir, bazısına e, bazı gerekçelerle vermemiştir. Yani... Ehlibeyt'e dahil oluş olmayış, Ali Muhammed'in içerisinde bulunmak veya bulunmamak hususlarında biz Resulullah Efendimiz'in e, uygulamalarını takip ediyoruz. Onun için e, burada Ehlibeyt e, as Saadet içerisinde, Ehlibeyt kapsamın e, dahilinde ee, nüvede biz e, Hz. Fatma'nın, Hz. Ali'nin, Hz. Hasan ve Hüseyin Efendimizin bulunduğunu e, bu şekilde e, söylemeliyiz. Onların Peygamber Efendimizin yanı başında olmaları, onun her anına tanık olmaları, üzüntüsünde, sevincinde, her anında nasıl davrandığını, nasıl yönlendirdiğini bilmeleri, o sünnetin e, özüne hakim olmaları bakımından da çok önemli insanlar, kıymetli insanlar Peygamber Efendimiz'in onlarla ilişkisi nasıldı hocam? Evet, Evf hocam. Hakikaten e, böyle hani, can alıcı noktalara dokunarak e, sualinizi e, yöneltiyorsunuz. E, evet, Resul Efendimiz'in e, ehl-i ususi bir bağı vardı. E, tabii ki bunu iki noktada ele alabiliriz. Bir e, muhabbet noktasında... Bir de e, temsil ve İslamiyet'in tebliğ süreci içerisinde Ehl-i Beyt'in e, yer alışıyla alakalı e, cevaplayabiliriz. E, tabii ki Rasul Efendimiz bir eşti, bir babaydı, bir dedeydi. Ee, ve her e, bu noktadaki kişi gibi aile yakınlarıyla çok e, can alıcı, içten, e, gönülden bir e, muhabbet e, alakası vardı, irtibatı vardı. E, bunu da dile getirmiştir Resul Efendimiz. E, bu e, hitaplar da tabii ki bizler için... ...bizim de ehl e karşı nasıl yaklaşacağımız, nasıl bir tutum takınacağımız hususunda bize yol açıcı olmakta. Resul Efendimiz Hazreti Fatıma için der ki, Fatıma benden bir parçadır. Yani etimden, canımdan bir parçadır. Onu üzen şey beni üzer, onu mutlu eden şey de beni ferahlandırır, mutlu eder. Ee, ve Aralarındaki o muhabbeti çeşitli şekillerde dışa vurduklarını biliyoruz. Resul Efendimiz bir yere gideceğinde en son Hazreti Fatıma'yı ziyaret ediyor. Bir yerden geldiğinde ilk önce ona uğruyor. Ve her biri diğeri odasına geldiğinde yerinden kalkıyor, yerini ona veriyor. Ve bu noktada birbirlerine karşı çok derin bir muhabbetleri var haliyle. Ve yine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizi Ressu Efendimiz çok sevdiğini söylüyor ve Allah Teala'ya da yakarıyor. Sen de onları sev diyerek. Yani burada bu sevginin hani hakikaten artık dile gelecek şekilde dışa vurulduğu noktaları bizimle paylaşıyor Ressu Efendimiz. Bunun çeşitli örnekleri de pek çoktur e, hocam. Bunlar bilinir. Hani e, aile hayatı ve eğitim-öğretim söz konusu olduğunda bunların örneklerine çokça e, rastlıyoruz anlatıldığını anlatıldığına. E, Hz. Ali e, ile de yine mesela e, sevgi üzerinden bir bağ kurarak konuşacak olursak, e, Hayber'in fethi sırasında e, zorlanılan bir anda... Yedinci sene gerçekleşmişti Medine döneminde. Resul Efendimiz buyuruyor ki yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki bu fetih onun eliyle müyesser olacak. Allah ve Resulü onu sever o da Allah ve Resulünü sever. Yani hani yine bu muhabbet bağı içerisinde özellikle zikredilen husus Allah ve Resulünün sevgisini kazanmış olması onun da Allah ve resulünü seviyeri oluşu noktasıdır. Yani bu tabii ki tartışılmayan bir husus ve tabii karşılanacak bir husus. Ama bir Resulün dilinden de bu ifadelerin zikredilmiş olması bu ilişkinin Aynı zamanda biraz önce de söylediğimiz gibi sonradan gelenlere de bir işaret vermesi, bir yol açıcı özellik taşımasıdır. Diğer taraftan ise biz bu tebliğ mücadelesi sırasında, safhasında Ehl-i Beyt'in, e, ...dönmez bir şekilde, yılmaz bir şekilde sürekli daima Rasul yanında olduklarını biliyoruz. Ve yine şunu e, takdir etmek gerekir, e, peygamber ailesi olmak demek illa iman etmiş olmayı gerektirmiyordu. E, geçmiş peygamberleri, değil mi hocam, ki bunu bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın e, peygamberler bunu sağlayamaya, sağlayamayabilirler. Yani hidayetin kaynağı Allah-u Teala'dır. E, bu sebeple, e, evet bir e, Resul'ün ailesi olmak, Resullah'ın ailesi olmak, e, onun ailesi için, eşleri eylübeyti için son derece önemlidir. E, bir masariyettir. ama... Ee, Resulullah Efendimiz için de böyle bir e, ailesinin olması da e, büyük bir e, önem taşıyan husustur diyelim. E, yine Hz. Fatıma validemizin Mekke döneminde e, o küçük yaşında e, Resul Efendimizin e, başına gelen bazı eza ve cefalar safasında hemen koşarak müdahale ettiği, müşriklere çıkıştığı, ondan sonra hatta bu konuda Ebu Cehiden yediği bir tokat vardır Fatıma Validemizin. Orada bile yılmamıştır ki hani yaşı küçüktür, bir kız çocuğudur ve fakat burada bu şecaati göstermiştir. Keza diğer aile fertleri de aynı şekildedir. Ondan sonra Hazreti Ali zaten bilinen bir husus. Hiçbir zaman Resulü yanından ayrılmamış bütün gazalarda, gazvelerde bulunmuş olması. Yani bu mücadele safısında da Ehl-i Efendimiz'e ne kadar destek olduklarını gösterir. Ve belki bir hadiseyi daha bu konuda zikredebiliriz. E, Ali İmran Suresinin 61. ayeti e, pek çok kişinin mübahele ayeti olarak bildiği, e, yine o zamanki toplumda e, yani Hristiyanlar arasında da bilinen bir adet, karşılıklı hani delillerin tükendiği noktada karşılıklı, kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun şeklinde bir meydan okuma. Ve 9. yılda Yemen bölgesinden, Necran bölgesinden bir Hristiyan topluluk Medine'ye geldiklerinde aslında anlaşma yapmak için geliyorlar. Ama bir taraftan da Resul Efendimiz'i işte zor durumda bırakmak için Hristiyanlıkla ilgili sorular soruyorlar. Ve Ali İmran Suresinin ilgili ayetleri nazil oluyor. Resulullah Efendimiz onlara cevap veriyor. Ama hani onların meselesi sadece cevap bulmak değil. Yine cedele devam ediyorlar. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oluyor. Ve buyuruluyor ki sana bilgi, ilim geldikten sonra hala seninle çekişmeye cedere devam ediyorlarsa o zaman onları... Ee, Lanetleşmeye, Lanetleşmeye davet et. Nasıl? De ki yanımıza işte oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi alalım ve meydana çıkalım ve bu şekilde karşılıklı meydan okunsun. Necranlı Hristiyanlar bunu duyduklarında o meydana çıkamamışlardır. Ve Resul Efendimiz yanına kimleri almıştır? Ki bu artık bir insanın en son noktada başvurabileceği bir husus ve canından kanından olan kişileri yanına alarak bunun değerini ve o meydan okumanın ciddiyetini de arttırmış oluyor. Oğullarımız yerine, yerinde olarak Hz. Hasan ve Hüseyin'i, kadınlarımız yerinde Hz. Fatıma'yı ve nefs kelimesi geçer ait i Kerime'de. Kendimizden bir kişi olarak da Hz. Ali'yi yanına almıştır. Yani bu anlamda ehl Beyt'in aynı zamanda bu tebliğ süresince de sürekli olarak Yusuf Efendimiz'in yanında olduklarını söylemiş olalım. Hocam ifade ettiğiniz gibi hem Peygamber Efendimizin kendi ifadelerinden ona sevgi ve muhabbet duyduğunu ifade etmesi, Allah-u Teala'ya yakarması onu sevmeleri için ümmete de bir yol gösterdi dediniz. Ümmet de hakikaten Peygamber sevgisinden dolayı ehli beyti her zaman el üstünde tutmuş ve İslam tarihinde görüş ayrılığına düşen bütün fırka veya mezhepleri biz ortak nokta olarak Beyt sevgisinde, onlara duyulan saygıda birleştiğini görüyoruz. Böyle bir birleştirici yönü de var aslında Beyt'in. Fakat yine aynı şekilde baktığımızda İslam tarihinde Ehlibeyt'in kimi gruplar tarafından farklı konumlara da yerleştirildiğini görüyoruz. Birbirinden farklılık arz ediyor bakış açılarında, konumlandırmalarında ve özelliklerini sıralamalarında. Bunları düşünecek olursak hocam, ehli sünnetin diğerleriyle kıyaslayarak ehli beyti konumlandırması, onlar hakkındaki tavrı nasıldı? Bu soru ehli sünnetin özellikle ehli beyti bakışı noktasında akikaten hani Şia veya diğer mezhebi bazı oluşumların yaklaşımıyla değerlendirdiğimizde. Aslında belli başlıklarda ele alacağımız hususları içerir. Ama isteriz ki sizin söylediğiniz gibi, aslında biraz önce konuşmalarımıza da baktığımızda bu Ehl-i muhabbetinin birleştirici olması beklenir. Yani Allah sevgisi, Peygamber sevgisi ve Ehl-i sevgisi. Ama ne, ol, ne oldu da e, yani İslam dünyasında bu e, sevgi üzerinden ayrışma söz konusu oluyor. Bu maalesef bizi üzen, inciten bir konudur e, Müslümanlar olarak ve onun içinde biz hani e, şimdiye kadar hep Müslümanlar olarak konuştuk ama bir tarihten sonra ehli sünnet diyerek ifade etmek durumunda kalıyoruz bu ayrışmalar sebebiyle. Yoksa düşüncemizle, duruş biçimimizle biz ehli sünnet dediğimizde kendimizi bir ayrı parça olarak düşünmüyoruz. Yine bu yolun tabi devam eden ümmeti Muhammedi olarak düşünüyoruz haliyle. Belki buradaki ana fark hani siyasi olaylara girmeden şu an çünkü konuşma konumuz onlar olmadığı için o konuda detay vermeyelim. Ve fakat maalesef Hazreti Ali döneminden itibaren Hazreti Osman'ın son zamanlarından başlamak üzere Müslümanlar arasına istenmeyen bazı ayrılıklar girmiştir. Ve daha sonra işte Kerbela hadisesi yaşanmıştır. Bunlar tabii ki son derece üzücü hadiselerdir. Çünkü Resulullah Efendimiz ehli Beyt'ini aslında ümmete emanet etmişti. Ve bunun içinde özellikle Sakale'in hadisi denilen bir hadis-i şerif vardır sahih kitaplarımızda geçen. Ve bu hadis-i şerifte Resul Efendimiz, ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bu şekilde tercüme edebiliyoruz. İki ağır mesuliyet. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim, alan kitabı. Diğeri ise Ehl-i Beytim, İtrem. Bunun tabi diğer bir rivayetinde sünnetim olarak geçer ama sahih kitaplarımızda ehli beytim Itrem olarak da geçen rivayet vardır. Ve e, bu ikisi birbirinden ayrılmaz ve e, kıyamete kadar yani havzın başında e, bulunana kadar e, bu ikisi birbirinden ayrılmayacak, ayrılmaz ve bunları takip eden, bunlara sarılan da doğru yoldan sapmaz. Onun için ehli beytim hakkında sevdiğim sizi dikkate davet ediyorum buyurmuştur Resulullah Efendimiz. E, Tabi burada e, ehl-i deyince e, Kur'an-ı Kerim bilgisini, Resulullah Efendimiz'in uygulamalarını bize aktaranlar elbette ashab kiram ve ehl Beytir, Bunun içerisinde ayrılmaz bir parça. Ve burada e, bunu bu örneklik noktasında bizim düşünmemiz gerekir. E, bu ayrılmazlığı yani Kur'an'a. ...bağlı olanlar ölçüsündedir bizim takip edeceğimiz ehl Beyt ve tabii ki asabı ı Kiram. Ve bu emanet ediş hususu, Resul Efendimizin bu dikkatleri aynı zamanda bize bu konuda ümmetin bir imtihan geçireceğini de daha sonra yaşadığımız hadiselerle açıklamış oluyor. Ve maalesef bunlar yaşanmıştır e, ve fakat e, Ümüt Muhammed'in biz e, ehli beyt muhabbeti konusunda herhangi bir şeki olmadığını biliyoruz ve e, özellikle ehli sünnet kelamının kelam kitaplarının e, hususen o yaşanan Hz. Ali dönemindeki hadiselerde. Ee, Şam Valisi e, Muaviye bin Ebu Süfyan, e, da karşı karşıya geldiklerinde Hz. Ali'nin haklı olduğunu açıkça beyan ettiklerini de biliyoruz. E, ve diğer e, meşru halifeye karşı çıkan kesimin e, bağı olarak yine Resul Efendimizin Ammar hadisinde zikrettiği gibi bir e, topluluk olduğunu da biliyoruz. Bunlar... E, zaten ehli sünnetin tabi olduğu e, inanışlardır e, ve fakat e, imamet konusunda e, yine tavsile girmeden e, zikredecek olursak e, Resulullah Efendimizin Hz. Ali'yi kendi yerine vasit tayin ettiği ve yöneticilerin, imamların ancak onun soyundan gelen kişiler olabileceği yönündeki husus e, Şia tarafından ...bir itikadi unsur olarak kabul edilmiş ve burada bir ayrışma söz konusu olmuştur. Bir diğer nokta ise tabii ki şia içerisinde de değişik renkler vardır... Ee, onu da e, takdir etmemiz gerekir. Fakat e, gerek Hazreti Ali'nin e, karşısına çıkanlar, e, çıkanlar e, noktasında, gerek Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimize o kadri e, e, reva görenlere karşı tutum hususunda, e, sanki bütün ehli sünnet e, bunları yapan kişilermiş gibi addedilip umumi bir suçlamaya gidilmiştir. İşte ayrışmayı getiren husus buradadır. Yani biz aslında tevella konusunda yani muhabbet konusunda ayrışmıyoruz tebera konusunda yani e, uzak duruş olarak ifade edilen yani elbet karşıtlarından uzak duruş noktasında elif sünnetin tümü yanlış bir değerlendirmeye tabi tutularak e, bu anlamda bu ayrışma derinleşmiş oluyor burada e, dikkat e, dikkati muhafaza etmek gerekir diye düşünüyoruz ve bu elibet muhabbetinin birleştiriciliği hususunda gayret sarf etmek gerekiyor. Hocam bu birleştiricilikten devam edelim isterseniz. Hepimiz için örnek insanlar ehl beyt. Ancak düşünceleriyle, yaşam tarzlarıyla, hassasiyetleriyle bizlere nasıl bir örneklik çizmişler? Temel noktaları ifade edebilir misiniz? Evet, şimdi Elif Hocam... Burada ehlibey'tin o ilk baştaki konuştuğumuz hususlarda da temsil gücü son derece önemli. Çünkü hepimiz iyi biliyoruz ki bizim Kitabullah ve Sünnet-i Seniye hususundaki bilgileri alışımız şifahi aktarımlar ve uygulamalar yoluyla olmuştur. Yani Resulullah Efendimiz'den görenlerin kendisinden sonraki nesillere aktarması şekliyle bir örneklik zinciriyle tevarüs edilmiştir. Ve bu örneklik zincirinde Ehl-i hususi bir yeri vardır. Ve biz Hz. Ayşe ve Aydemiz'in deyişiyle şunu çok iyi biliyoruz. Hazreti Fatıma'nın ...Hazreti Peygamber'e en çok benzeyen kişi olduğunu söyler Ayşe Validemiz. Bu ne demektir? Yani Resul Efendimiz'in yani taban, fıdraten, ahlaken hem kızı olmakla hem de onun örnekliğini hayatında taşımakla bu anlamda bir temsildir Hazreti Fatıma. Hazreti Ali için Resul Efendimiz buyurur ki, ben hikmet eviyim ya da ben ilim eviyim, Darül Hikme ifadesini kullanır ve Ali'yim Bağbuha buyurur. Yani Ali de onun kapısıdır ve Hz. Ali bu noktada ilmin hakikaten künhüne vakıf olmuş bir şahsiyeti temsil eder ve Resulullah'ın e, ilim şehrine ulaşmak için e, Hz. Ali'yi takip etmek e, gerekir. Bu e, anlamda bu temsili bir kere e, kabul edip e, bunu, bu noktada da bu örnekliği e, ta, takip etmemiz ve tatbik etmemiz e, icap eder. E, diğer taraftan ise bu e, muhabbet e, hususu önemlidir. Yani Ehli Beyt'i e, hakikaten muhabbet ve meveddet kelimesiyle birlikte anmamız gerekiyor. Ve burada Şura suresinin 23. ayetini de anmamız icap ediyor. E, zira e, Resulullah Efendimiz o ayet-i de buyurur ki, ben e, sizden bu tebliğ vazifeme karşılık hiçbir şey istemiyorum. Sadece yakınlarıma, e, akrabama, o kelime kurbağa kelimesidir ait i Kerime'de geçen, mevettet istiyorum, sevgi istiyorum. Yani Rasul Efendimiz'in tek talep ettiği husus budur. Ve ümmet Muhammed maşeri vicdanında bu meveddeti, bu muhabbeti yerine getirebilmek üzere bütün gönlüyle ve gayretiyle hareket etmiştir. Bunun pek çok biz yansımasına ve izine sahibiz ve bunun için ehl Beyti özellikle bu örneklik temsili ve ilim aktarımı noktasında ve muhabbetin yani Allah muhabbetinin peygamber sevgisinin tamamlayıcı bir unsuru olarak benimsememiz gerekiyor burada belki şu Resul Efendimiz'in sözünü hatırlatarak devam edebiliriz. Buyuruyor ki Resul Efendimiz Allah'ın size bahşettiği nimetler dolayısıyla onu sevin. Yine hub kelimesi fiili geçer. Allah sevgisi nispetiyle dolayısıyla onun için beni sevin ve benim sevgimle... Dolayısıyla Ehli Beyt'imi sevin. Onun için ehlibeytin bizler için bu noktada en önemli Hz. Ehemmiyet'in bu muhabbet ve meveddet konusu olduğunu bilelim. Ve peygamber sevgisinin bir parçası yani bunun da bir yine yukarıdan aşağıya gelen Allah sevgisi peygamber sevgisi ve Ehli sevgisinin ayrılmaz bir bütün olduğunu bilelim. Ve hocam bildiğiniz üzere aynı buhari şarihi Umdetül tul de imanın şubelerini sayarken ehlibet sevgisini de bu şubelerden birisi olarak saymıştır. Yani imanın da bir parçası olarak bu şekilde zikredilmiştir. Hocam söylediklerinize tam da uygun olarak aslında İslam ümmetinin tamamı asırlar evet. boyu o sevgiyi canlı tutmuş ve saygı, sevgi çerçevesinde her zaman hareket etmiş. Kendi kültürümüzde de biz bu saygı ve sevginin doruk noktasına evet. ulaştığını görüyoruz. Nasıl Peygamber Efendimiz'e dair yazılanlar, çizilenler muazzam bir literatüre dönüşmüşse ehl ilgili de hem İslam tasavvufunda hem Tabii İslam ki. edebiyatında çok şeyler yazılmış. Bu hisler dile getirilmiş. Evet. Hocam kültürümüze, ehl sevgisinin Hı -hı. kültürümüze yansımalarından bahseder misiniz? Son olarak? Evet. Ee, yani hususen... Bu asırlar boyunca, haddizatında, bütün İslam tarihinde, bütün her coğrafyadaki milletler için son derece önemli bir konudur. Hasreten, salatın bir konusudur, salavatın parçasıdır Ehl-i bu şekilde anıla gelir. Diğer taraftan, e, nakiplik adıyla bir kurum e, ihdas edilmiştir. Evet ki bütün İslam devletlerinde olmuştur hocam. E, Abbasiler döneminde divan, teşkil, divan içerisinde e, böyle bir divan e, birimi vardır. E, bu da e, neden kaynaklanır e, Ali Muhammed'e zekat verilemeyeceği için Ali Muhammed'e humus hissesi takdir edilmiştir. E, ve yine fey hissesi bu şekilde takdir edilmiştir. Onların mağdur olmamaları hususunda ve neseplerinin sahih olarak tespit edilebilmesi için böyle bir devlet içinde bir kurum çalışmaya başlamıştır. Ve bu kurum nakip, nikabet kurumu olarak anılmıştır. Ve bütün İslam devletlerinde var olmuştur hocam tarih boyunca. Ve evet sizin de söylediğiniz gibi Osmanlı, Osmanlı devletinde de son derece önemli bir kurumudur ve temsilde çok üst düzeydedir. Yani halifelere kılıçlarını, yani padişahlara kılıçlarını nakib ile kuşatırlar. Yani peygamberi temsil eder çünkü. Varlığı onunla bağdaştırılır. Ve kurumun başında da yine bu aileye mensup bir kişi bulunur. Onun için Resulullah Efendimiz'in bir tarihi şahsiyet aynı zamanda belli bir zaman ve mekanda yaşamış bir tarihi şahsiyet olduğunu da biliyoruz ve bunun tanıklığını yapan bir nesebi vardır, yaşayan bir soyu vardır. Onun için böyle bir peygamberimizin olması hakikaten son ümmet için bir masariyettir. Seyitler ve şerifler bunun tanıklarıdır çünkü. Ve e, bu böyle bir kurum ihdas edilmiştir, e, ondan sonra e, Fütüvet Teşkilatı e, son derece önemli bir teşkilattır, bir oluşumdur ve bunun e, başın, başı Hazreti Ali'ye e, bağlanır. E, çünkü La Feta ila Ali, La Seyfe İlla Zülfikar şeklinde e, Uhud Savaşı'nda e, zikredilen bir söz vardır. Ee, bu sebeple feta ve Fütüvvet Hz. Ali ile şekillenmiştir. Ve Fütüvvet ee, Anadolu'ya da intikal etmiş ve Anadolu'da ahiliye dönüşmüştür. Ve ahilik e, biliyoruz ki Anadolu, Anadolu için son derece önemlidir. Ve yine biz e, Ehl-i mensuplarının e, İslam coğrafyalarının İslamlaşması'nda son derece etkin olduğunu biliyoruz. E, keza Anadolu'nun İslamlaşması'nda da. Yine etkin olmuşlardır. E, fütüvvet ve ahilik teşkilatı keza bunun için son derece önemli zikredilmelidir. E, ayrıca sizin söylediğiniz gibi e, sahih olanlarını kastederek tarikatçılar e, yine Anadolu'da Anadolu'nun İslamlaşmasında, İslam'ın bu coğrafyada yerleşmesi ve yaşanmasında e, vazgeçilmez unsurlar olmuşlardır. E, bu hususta e, bu tariklerin Hazreti Ali'ye dayanmış olması, onun zikir, e, telkin ve terbiyesinin e, elden ele nakledilmiş olması, yine e, o silsile içerisinde e, 12 imamın bulunması, Cafer-i Sadık Hazretlerinin, Ali, e, Rıza Hazretlerinin bulunması yani ehli Beytin yine bu konudaki e, etkinliğini gösterir. E, sayısız e, nefesler, ilahiler bu noktada bu hususu e, çokça e, zikreder, dışa vurur. E, bu e, anlamda hakikaten çok zengin bir edebiyatımız vardır. Bu konuda hakikaten son derece güzel bir örnektir. E, eğer paylaşırsak dinleyicilerimiz için de bir e, hoşluk olur. E, Yusuf Has Hacip, hepimizin çok kulağında olan bir vezir. E, Karahanlı Hakanlı, e, Buğra Han'a yazdığı, ona takdim ettiği Kutatkubilik adlı eserde ki tarih miladi 1070'tir Yusuf Hasarcı vefatı. Burada işte hükümdara tavsiyeleri vardır kitapta. Bu tavsiyelerinden biri de işte şu kişilere şöyle davran, bu kişilere böyle davran şeklinde. Burada bir başlık açıyor ve diyor ki hizmetkarlardan başka ve adamlarının dışında ...yakın çevrenin dışında münasebette bulunacak kimseler şunlardır. Bunlardan biri peygamber neslidir. Bunlara hürmet edersen devlet ve saadete kavuşursun. Bunları pek çok ve gönülden sev. Onlara iyi bak ve yardımda bulun. Bunlar ehl beyttir. Ee, peygamberin uruğudur yani neslidir. Ey kardeş sen de onları... Sevgili peygamber için sev. Ağızlarından yakışıksız bir söz çıkmadıkça onların içini dışını ve aslını esasını araştırma. İşte e, herhalde en öz şekilde bir ifade bu olabilir. E, yani bir devlet başkanlığı nezdinde yazılmış en üst metinde bir siyasetname e, metninde işte ifadesini bulmuştur ve bunun yaşanan izdüşümünü de işte biz bütün bu konuşmalarımız çerçevesinde tezahür ettiğini söylemeliyiz. İnşallah Havzı Kevser'in başında, Divayül Hamd'in altında onların elinden Kevser şarabını nuş etmek bizlere nasip olur diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hem verdiğiniz bilgiler hem de güzel duanız için. Ben de teşekkür ediyorum efendim ev sahipliğiniz için. Sağ olun. Peygamber Efendimizin en yakınları olan, onu en iyi tanıyan ve bize en iyi tanıtan Ehli Beyt'i konuştuk bu akşam. Peygamberimize yaptığımız dualara ortak ettiğimiz, bu güzel aileye duyduğumuz sevgi ve saygının kültürümüzdeki yansımalarına değindik. Bu vesileyle kendilerini tekrar rahmet ve hürmetle anmış olduk. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.